Birbirinize hasetlik çekmeyin, yalandan fiyat artırmayın, birbirinize buğz etmeyin, küsüşmeyin, biriniz diğerinin satışı üzerine satış yapmasın, Allah'ın birbirine kardeşçe muamele eden kulları olun. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Takva şuradadır. Bunu söylerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ediyor ve üç defa tekrarlıyordu. Müslüman kardeşini tahkir etmesi, bir kimseye kötülük namına kafidir. Müslümanın Müslümana malı, canı, ırzı, her şeyi haramdır. İki haslet vardır. Bunlar bir müminde bulunmazlar. Cimrilik, kötü ahlak. Her kim bir Müslümana zarar verirse, Allah da ona zarar verir. Kim bir Müslümana meşakkat verirse, Allah da ona meşakkat verir. Ne mutlu, kendi kusuru, alemin kusurlarını araştırmaktan kendisini alıkoyana. Her kim din kardeşini bir suçla ayıplarsa, o suçu kendisi de işlemeden ölmez. İnsanlar arasına karışan ve onların ezalarına sabreden mümin, insanlar arasına karışmayan ve onların ezalarına sabretmeyen müminden daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ey Uveymir! Aklını çoğalt ki Rabbine yakınlığın çoğalsın. Dedim ki, babam anam sana feda olsun. Kim bana aklı tekeffül edecek? Allah'ın yasaklarından sakın. Farzlarını yerine getir. Aklı bulursun. Sonra iyi amel işlemekle nafile et ki dünyada aklı çoğaltır ve Rabbine çok yakın olup onun yakınlığıyla aziz olursun buyurdular.